Çok teşekkür ediyorum bu davet için. Umarım e, Sevgiye Betül'ün benden beklediğini e, yapabilirim. Çünkü e, bana sorarsanız belki bu muhakkak şey, seroloji konuşmalarını izleyenler bunu çoktan anlamışlardır. E, Felsemenin anlatmakta güçlük çektiğiniz konusu hangisidir deseydiniz dese e, diye soru saydık, hiç düşünmeden fenomenoloji derdim. Yani, yani cevabı kolay olan bir soru olurdu. <gülüyor> e, hakikaten e, anlaşılmasında güçlükler olan bir soru. Şey. E, felsefenin hangisi çok kolay da bilirsiniz. Yani felsefenin hangi alanı daha kolay? E, ama kendisinden kaynaklanan, yani konuyu <gülüyor> e, öğretinin kendisinden kaynaklanan güçlükler var. Bu bu içinde söz konusu yani bu ser ee, tabii ki fenomenezi hareketinin herkes için kurucusu bu e, geliştiren kişi olarak e, bilinir söylenir ve burada da sanıyorum hiçbir tartışma yoktur. Bu güçlük nereden kaynağınıyor? E, aslında güçlüğün nedeni bu felsefenin bütünüyle bir bilinç felsefesi olması biraz Hartmann'dan da yardım olarak aslında, yardım olarak biraz size fenomenolojiyi anlatacağım, onun terimlerini kullanacağım zamanı. Bilinci, bilinç tarafından incelenmesi ve onun neticesini ortaya konan bir bilgi bu. Yani burada bakan özne bilinç, nesne bakılan yine bilinç. Ee, onun için yani bu tabii bu sefer de bunu yapıyor ve e, işte benim e, çevirdiğim e, bun ders mikro olarak çevirdim. Yani Bu dersi yaparken böyle bir şeye ihtiyaç vardı. Ben fenomenoloji dersi yapıyorum e, ama arkada küçük çekiliyor. Konu dedim bu, bu ara beş ders. E, kitabın adı aslında de Fenomenoloji, Fenomenoloji Tasarımı ya yani, da İdesi. Biz ona biraz şey yaparken çevirirken penolojilerde 5 derstydik ama alt başlığı tüm 4 yazmıyor. Gerçekten verdiği 5 ders bu. Aaa dedin, ben derslerim çok da kolay anlaşılır. Ben bunu çevirdim. Herkes penolojiyi anlar öyle işte gitti daha kolay dediniz. Ee, ama sonra baktım ki ben kendim bile derslerde kullanmadım. Yani daha doğrusu bir şeydir. Yani. Bilmiyorum yani ne kadar zaman ne kadar dayanabileceksiniz. <gülüyor> ee, yani mesela bir bölümünü okusak biraz sizinle ee, isterim hani okşey kukur gibi kutsal bir oyun gibi üzerinde okuyup konuşabilir miyiz o gücü görmek açısından. Ee, ama şunu fark ettim. Hayır bu metin değil, uygun bir metin değil. yani. buradan başlayamayız. Sonra eee bizim arkadaşımız Abdullah Kaygun çevirdiği kesin birim olarak var. Ya galiba dedim bu daha iyi ve bunu daha çok kullanmaya başladım derslerinde. Ee, yani biraz ama sonuçta şey olarak bakarsanız belki bir fark yok. Çünkü her yerde fenomenoloji fenomenoloji ve fenomenoloji için çok hani nedir? Ee, derseniz fenomenoloji tamamen bilinç fenomenolojistir. Yani bilinci inceleyen bir fenomenolojistir. Bilinç e, aktarlı ya da edinlerini inceler yani refleksiyon gerektirir tamamen. Yani onun için hani burada da anlatıyor. İki bakış var. Birincisi doğal bakış. İkincisi işte refleksiyonlu bakış. Yani doğal bakış. İşte ben varım, siz varsınız. Bardak var, mikrofon var. Deniz var, ağaçlar var. Her şey çok doğal. Böyle bakarak onları inceleyebilirsiniz. Ee, ama bir de Hani incelemek istediğiniz şey, bilincin kendisi ise, yani mesela düşünmek nedir? Hani diğer düşünüyoruz, soruyorsanız sorunuz. Ya da aşık, aşık olmak nedir? Belki bu daha iyi olabilir, değil mi? Aşık olmak. Şimdi aşık olmak nedir? Bilebileceğimiz tek yol, böyle bir yaşantımız varsa o yaşantıya girdiğimiz. Ya yani reflex, reflection. reflection reflekçiyonurken, zihnin kendi üzerine kuburulur. Kendi döndü. Ya da işte ağrı nedir? Ağrı acı çekmen nedir? Evet, ancak böyle bir yaşantımız varsa, o yaşantıya geri dönerek, o yaşantı üzerine düşünerek ağrının ne olduğunu bilebilirsiniz. Evet. Onun için yani bu fenomenolojinin ana güçlüğü bu tabii ki. Yani buradan kaynaklanan bir güçlük var. Kusterde gelince, Kusterde bir ekstra bir güçlük daha var. Bu hadi benim konuşmamın başlığı da biraz bunu yansıtıyor. E, e, Kuster farklı dönemler var. E, yani işte ma mantık araştırmaları birinci dönem olarak sayılıyor. Sonra e, bizim ideyen dediğimiz, hani, e, kısaca ideyen dediğimiz şey yaptığımız dönem ikinci dönem sayılıyor. Ama bir de Avrupa bilimlerinin krizi bura 1908'da son etkin burada da bambaşka bir hususel çıkıyor yaşam dünyası gibi bir kavram karşımıza çıkıyor şimdi anlatacaksa hangi hangisini anlatacak? hangi dönemin hususelini anlatacak? hatta şöyle tartışmalar var e, mantık araştırma <gülüyor> birinci ve ikinci cildinin yayını arasında görüşlerinde değişiklik olduğunu söylüyoruz diyorlar ki, hani birinci ciltte bir görüşte ikinci ciltte şey, farklılık var. Bunları sorgulamaya başlıyor. Hele mantık araştırmalarından sonraki dönemde ciddi olarak e, kendi görüşlerini mantık araştırmalarında ortaya koyduğu görüşleri eleştirmeye başlıyor, tartışmaya başlıyor. Onun için bazıları hususel Husserl yapan kitabın e, ideyen olduğunu söylüyor. Yani asıl Husserl odur. Ama bazıları da daha e, Kültür tarafını önem verenler de son denem Mustang'ı daha çok seviyor, Asıl aslında Mustang olur diyor. E, Nikolay Hartman'a sorarsan, benim doktora için Nikolay Hartman da girdi ve ben öğrencilerim her zaman anlatırken benim benim piyoz e, benim sevgili piyoz bir de bir akrabalığımız da var. Ben Kusadınlı öğrencisiyim, Kusadın Münbişoğlu öğrencisi, Münbişoğlu, zekiyetim <gülüyor> <sanki> Münbişoğlu, <gülüyor> <gülüyor> büyük, büyük büyük büyük babamız. En veren. Evet. Yani o Gereniken geliyoruz, o da Aristoteles yerine geliyor, o da Aristoteles'in ondurucisini. Almanya'da yeni ontoloji diyerek tekrar 20. yüzyıla hatırlatan kişi Nikolai Hartmann Nikolai Hartmann mesela mantık araştırmalı oradaki Husserl, sonra ne oldu Husserl? sonra idealizmin vatanda saplandı <gülüyor> şimdi e, e, tabii ki yani Hartmann'ın e, özellikle bu ideindeki işte bilinç çözümlerinin bilincin analizi bunları bunlardan memnun olmaması anlaşılacak bir şey. Yani ben de Hartmann'ın izinde yürüyen bir felsefeci olarak yani ontolojik geleneğinden gelen bir felsefeci olarak hakikaten sıkıntılı buluyorum ama şunu da şey yapmak zorundayız. Yani burada bazı şeyler tekrar olacaktır sanıyorum yani çünkü bu 6. konuşmamın 8. uluslararası konuşması mı? 8. evet şimdi bu 8 artık örtüşen şeyler olacak. E, ama fenomenoloji şey. 20. yüzyılın, e, sanıyorum mantıkçı pozitivizmle birlikte, en başat e, felsefe hakkındır. Yani e, şu anda tabii yeniden dönüşme var. E, felsefe başka bir yere doğru gidiyor. Yani felsefe yani felsefe tarihi kabaca şöyle ayrılır, benim de katıldığım bir ayrım bu. Önce e, ontoloji, varlık merkezli felsefe yapılmaya başlanıyor. Aristoteles, Platon, bu gelinlik devam ediyor. 17. yüzyılda Descartes'la birlikte, Descartes işte Kant, Unus varlık yerini bilince bırakıyor, özneye bırakıyor, öznenin incelenmesi. Ne olduk biliyor, nasıl kavruyoruz, nasıl biliyoruz? Yani bilgi güzel de nasıl biliyoruz? Acaba bilmemiz mümkün mü? Neyi bilebiliriz? Yani Kant'ın çok önemli şey, acaba Tanrı'nın varlığı konusunda ya da ruhun ölümsüzlüğü konusunda bir bilgiye sahip olabilir miyiz? Ama özne kendi üzerine dönerek kendisini incelemeye başlıyor. Kant, bunun en tipik örneği. Ama daha sonra bir dönüşüm daha oluyor felsefede. Burada da bu Wittgenstein önemli bir paya sahip ve Wittgenstein felsefenin tekrar dönüşmesini sağlıyor. Bu üçüncü dönüşüm diye demiş. Yani artık özne merkezli felsefe, dil merkezi felsefeye evriliyor ve bugün Büyük oranda yani post-modern işte post hepsi aslında bugün yaşadığımız felsefe büyük oranda Deri Dağlar, diğer ölemin çağdaş tırnak içinde peygamberleri dediğimiz felsefenin peygamberleri gençler çünkü yalnız o kitapları okuyor ve onları konuşuyor yani biz onun için ben rahatlıkla dinozorum diyorum, konuşuyorum <gülüyor> Benim onlarla bir ilgim yok ben harplancıyım hakikaten harplancı olma kadar dinozorca bir şey olamadım <gülüyor> <gülüyor> ama ben harplancıyım Aydan diyorum mesela kankan mıdır? Aydan Aydınlanma da çok iyi kankan tamamca. Şaka değil ki kim söyledi? Bunu söylüyorum. da söylüyor. Ay ya bir şey aydan anlaşılmaz. Moderniteyi de ekleyebiliriz. Modernite modernite modern, <gülüyor> <ver> <gülüyor> yani dinozor. Şimdi evet, bu ser şey, evet. bu üçüncü dönemin insanı değil üçüncü dönemin ama e, ikinci dönüşümün belki ana figürlerinden birisi. Yani bu serli, bu ser neden önemli? Yani bu ser kimlerle ilgili derse, yani sen bu serli e, kimlerden etkilendi, kimlere bu ser felsefesini an, anlamak için kimleri okumamız, bilmemiz gerekirdi. Bu sekizinci konuşmadan önce de, ilk konuşmada söylenmişti diye. Söylenmiştir de büyük bir maalesef bunları biliyorsunuz. Onun için tekrar kaçınılmaz yani ben bunları bilmediğim için. Descartes ve Kant. Yani Dekart mesela o kadar Dekart var ki Kopya to Kopya diyoruz Kopya to'nun çevirdiği şey yetmez diyor. Yani benim yanında benim çevirdiğim kitabı okursanız bile her yerde karşınıza Dekart çıkacak. Dekarta çok önemli geliyor. Ee, ama Dekart'ın bir ilerleştirisi de var. Dekart'ın e, yarın bıraktığı şeyi tamamlamak istiyor. Şöyle bir cümlesi var kitapta diyor ki Dekart buldu ama bulmakla vazgeçmek aynı şeyi yollamcaydı. Buldu ve halkına bakma, hızlıdan bakma. Baktığım, yarım olarak değişebilirim. Yani ama Descartes'in söyledikleri olmasaydı belki onun için biliyorsunuz yine e, şimdi birazdan yapabildiğim kadar eserlerinden de giderek hani şey yapacak eserlerin içeriklerinden arakalıydı. Descartes'ci meditasyonlar diye bir kitabı var. E, Fransa'da, Paris'te yaptığı konuşma metinleri bunlar. Yani onun felsefesindeki Descartes'in önemi açıldı ama Doğrultusu Dekartçı bir doğrultu. Çünkü felsefesi hani fenomenoloji hakkında en temel şeyler ki fenomenoloji bilinç fenomenolojisidir. Bilincin yapısını inceler. Bilinç aktlarını inceler. Hani edin mi dediniz? Artık herkes başka kullanıyor. bilmiyorum nasıl konuşuldu? Bilinç edinleri yani bilinç işte, sevmek de edindir, bilmek de edindir, düşünmek de edindir, aşık olmak de edindir, nefret etmek de edindir. Bunların yansı, bunu inceler. Şimdi tabii bunları söyleyince aklınıza şey gelecek, bunları inceleyen şey psikoloji değil mi? İşte tam bu serdenin kalkış noktası burası. Yani bu serdenin kalkış noktası burası. Onun için diyor ki, şey, psikolojizmden kurtarmak lazım. Mantık araştırmalarındaki asıl amacı bu. Psikolojisine savaş açmak. Nasıl bugün modernizme savaş açmak, modaysa, yani aydınlanmaya savaş açmak, modaysa postmodernlerin biliyorsunuz bir tek düşmanı var modernite. Zaten onların uydurduğu bir kavram yani. Onların bir kavramıdır Modern Böyle bir şey yok zaten. Yani onun gibi o dönemin her çağın bir ruhu var. Bu çağda yani bu kitabın 1900'lerde mantık araştırmalarının yayınlanmaya başladığı dönemde düşman psikoloji. Psikolojisinden kurtulmak yastırıyorlar. Yani psikolojisinin aşılması gerekir. Psikolojisinin her şeyi psikoloji olarak görme ya da her şeyi psikolojiyle açıklamak gerekir. Bütün izinler sıkıntılıdır. Yani bana göre de yani psikolojizmin aşılması gerekir. Ve yani e, felsefeye ilişkin bir izin yok ama her şey felsefedir, dersebilirsin, onun da aşılması gerekir yani. Felsefe bir bakıştır sadece, ben öyle görüyorum. Önemli bir de, çok önemli Yani birçok sorumuz için çok önemli ama bir bakıştır. Şimdi bu Husserl bunu aşmak için yola çıkıyor. Yani işte bilinç ilimlerinde, bilinç ilimlerinin yapısı, bu yapıyı psikolojik olanın ötesinde, geriye kalan yapını yani bir işte bilmek edibi dediğimizde algılamak düşünmek dediğimizde bunun psikolojik tarafını bir yana bırakırsanız psikoloji bilimi empirik psikoloji açıkladığı şeyi bir yana bırakırsanız geriye kalan aklın ya da edinin yapısını ortaya koymayı amaçlıyor. Yani, çıkış noktası bu. Onun için hani burada dincin bilincin bilinç tarafından incelenmesi yani kogita diyor, düşünüyorum o halde varım, düşünmeyi e, kesinliğin, felsebedeki kesinliğin adımı olarak gören Descartes, onun için çok önemli. Ama Descartes başardı ama yarı bıraktığı şey nedir? demişti, onun kendisi ser tamamlamaya çalışıyor. Onun için birinci önemli kişi Kusser için e, filozof olarak Descartes. İkincisi Tabii ki de manevir kant. Yani diyeceksiniz ki ben şey değil mi benim kantçı olduğumu bilenler pek koca her yerde kant görüyor. Ee, ben bir gençten anlatıyorum. Ee, Diyor ki bir gençten traktabız aslında çok kantçı bir yer. <gülüyor> Bütünyle kantçı bir yapıt yani çok kant çizgisinde. Sonra, sonra baktım ki bunu ben söyleyiyorum yalnız herkes söylüyor yani çok tipik aslında yani şeyden etkilenmiyor. Burada da çok tipik. Yani burada da eee Kant'ın e, etkisi çok açık. Yani transsendental fenomenoloji diyor. Yani Entanssendental sözcüğü. Transendi, transsendenti, transenden aşkın diye Türkçe çeviriyor. Transsendental onu da aşkınsal falan diyor. Cebirler ama bunun aşkınlıkla alakası yok yani. Burada bence başka bir şey söylemek lazım. Hani imkanın koşulu diyoruz. Bu da bu da ne kadar anlaşılır bir şey bilmiyorum ama transsendental felsefe. Yani Kant'ın kendi felsefesine verdiği ad transzendental felsefe. Yani transzendental felsefe yapmak. Kastettiği şey şu, eğer bilme üzerinde konuşursanız, hani konumuz bilmekse, bilmeyi mümkün kılan yapı nedir? Nasıl biliyoruz? Yani ne oluyor da biliyoruz? Hani fotoğraf çekmenin imkanın koşulu nedir? Kamera. benim. Kameranız yoksa fotoğraf çekemezsiniz. Yani fotoğrafın imkanın koşulu kameradır. Peki bilmenin imkanın koşulu nedir? Yani bilmek için neye ihtiyaç duyarsınız? Ben o yapıyı anlatacağım, Lükan. Ve yaptığı şey Transcendental felsefe, işte Safakne'de eleştirisinde, Prolecomane ithal, Transcendental estetik, Transcendental e, analitik ve Transendental diyalektik diye bütün kitabı üç şey üzerinde duruyor. Transcendental. Çünkü burada şeyi anlatmıyor. Yani diyelim ki diyalektikse mesela, diyalektikte üç ide üzerinde duruyor. E, özgürlük, ruhun ölümsüzlüğü ve Tanrı. Ne kitabı okuyarak Tanrı'nın varlık olmadığını, ne özgürlüğün varlık olmadığını, ne de ruhun ölümsüzlüğü olmadığını öğrenmişsiniz. Bu konuda bilgi ortaya koyduk. Yani bunu bilebilir miyiz? Yani ruhun ölümlü ya da ölümsüz olduğu konusunda bir bilgiye sahip olabilir miyiz? Transendental. <gülüyor> Bu demek ki ee, kanka. Bu stelde transzendental tam kumlu demek. Ama bu sözcük kendi felsefesini anlatırken özellikle ikinci dönemden itibaren transzendental sözcüğünü kullanmaya, transzendental fenomenoloji diyor. Bu, bu terimi kullanmaya başlıyor. Bir yerde de işte 1900 bu kitabın yayınlanıyor 1900-1901'de iki cinti mantık araştırmaları. Fakat belli bir süre sonra belli bir bu bursa sıkıntı sıkıntıya 96 yıllarında falan bir... Işte, ...kitsen özel ati ile ilgili bir şey var. Yani kadro olmuyor, bir yere atanmak istiyor, kadro çıkmıyor, atanamıyor falan. Bizdeki gibi atanmalar kolay değil yani. Şeyde kadro olmak hakikaten zor, hala zor Almanya'da. 47 yaşında sanıyorum, evet, çok soruluyor. Biz de 35-30 oraya kadar indik yani, hızlı çalışkan bir milletiz. <gülüyor> Çok. <gülüyor> Şimdi böyle bir gü günlüklerinden bahsedeyim ben anlatıyor? Ben de bu e, giriş yazında büyük e, aramda anlattım. Bunu alıntıladım. Diyor ki yani evet diyor yani eğer bir şey olacaksan, bir filozof olacaksan diyor, e, daha kült bir şey yapmak zorundayım. Yani e, toplam bir akıl eleştirisine girişmek zorundayım. Toptan bir akıl eleştirisi. Bunun zor bir iş olduğunu biliyorum. Bunun daimlerin işi olduğunu biliyorum. Ama bilozef olacaksa bunu yapmak olurdu. Yani tabii, akıl eleştirisi deyince de toptan bir akıl eleştirisi deyince ee, düşündüğü kişi tabii ki Immanuel Kant. Yani Immanuel Kant'ın e, başaramadığı neyse hani onu onu başarmaya çalışıyor. Onun için ben hani iki kişi deyince e, onu etkileyen iki filozof. ...Decart ve Kant... ...olduğunu düşünüyorum... ...işleri... ...şimdi... ...biraz... ...şeyden başlayarak... Dediğim gibi, ...hayatıyla yapabildiğim kadar... E, eserleri ...arasında nasıl bir yol alıyor... ...görüşlerindeki değişim de nasıl bir değişim... ...onu size göstermeye çalışacağım... ...ama Kusrael hakkında yine... ...belki bilinmesi gereken iki şey, onu etkileyen iki kocasıdır. Yani onu etkileyen iki hoca var Çünkü iki bölüm arasında gidip geliyoruz yani. Evet. Bunlar, bu iki hoca, birisi muhakkak ismini duydunuz ve geçen hafta konuşmasam bilmiyorum, Brentano, bilmiyorum. Brentano ile ilgili. Birisi Brentano, diğeri, bil, bilmediğiniz birisi, ben de size burayı anlatmasam bilmiyorum, ben anlatacağım için ismini tekrar hatırladım. Weierstrasz Stras bir Birisi bir matematikçi e, Berlin üniversitesinde. Çünkü bu Husserl matematik doktorası yapıyor, yani bir matematikçi aslında. E, fakat matematik doktorası yaptıktan sonra ne olduysa bilmiyorum, hatta çalışma teklifi de almışken şeyi bırakıp tekrar Viyana'ya dönüyor. Viyana'ya dönmesini sağlayan kişi, Viyana yolunu çeken kişi Fransız aldı. Ve aslında yine muhakkak bunları konuştunuz, dünyeleştirel yani bir şey konuşuldu ben tekrar ne oldu söyleyeyim ama bir hani fikri vesairesi ki sanıyorum fenomenolojinin en önemli şeylerinden biri. yani fenomenoloji bugün ne demeli Önümde yazılı bir metin olmayınca birçok anlamadığım şeyleri söylüyorum planladığım şeyleri unutuyorum bu o kaçınılmaz bir şey yazılı bir metin olsa onu okursanız sıkılacaksınız biraz sonra çek şey diyeceksiniz onun için böyle bir orta yol bulmaya çalışacağız. Yani yönelimselik aslında. Çok önemli bir şey yani intasyonelik. insan edimlerinin yapısı yönelimseldir. Yani biz bugün mesela hani etik etik şeyi anlatırken eylemi davranıştan ayırıyoruz. Yani nasıl ayırıyoruz? Eylem yamaş, amaçlı bir yapıp etmedir diyoruz. Yani bir amacı mı var? Dediniz, bu saat kalktığınız dediğiniz saat 10'da 1 Prenoloji etkinliği var. Oraya gideyim. Ona göre bir karar verdiniz. Belki gitsen mi? Acaba işte kahvaltı uzun bir kahvaltı daha mı Ya da üstelik başka bir şeye gideyim. gitsen Düşündünüz, taşıdınız. Bir değerlendirme yaptınız. Az ya da çok. Ama bir karar verdiniz. Evet. Ama bir e, düşünüp taşılarak verilen bir karar. Bu bir, bir yönelimsel yönelimsellik taşıyan bir etkinlik. Onun için amaçlı yani bir şeye amaçlaşıma, bir şey yapmaya çalışmak, refleksik olan benim mesela elimin kolumu kaldırmamdan farklı bir şey. Onun için yani burada hani yönelimselliğe e, dikkat çekmesi ya yani da yani yönelimselliği e, insan edinlerinin ana yapısı olarak görmesi ki hani biliyorsunuz düşünmek hep bir şey düşünmektir. Yani düşünüyorum hep bir şeyi karşısı. Düşünlen bir şey var, algılıyor algıladığımız bir şey var. Bu, bu nokta berken fenomenojinin önemli yanlarından birisi. Ama fenomenojen hareketinin başka önemli bir yanı. Yine felsefenin bana göre baştan beri vazgeçmediği, için, şu anda vazgeçti diyorlar, vazgeçmiş de görünüyor, bilmiyorum. Sözüden sonra siz karar verin. bir arayış, sağlam bir zemin yani felsefe en başından beri yani Platon'u hatırlarsanız, <gülüyor> belki bir Platon'u da yapmak lazım bir yani Aristoteles yapmak lazım, montar, hani işte kan yapmak lazım. <gülüyor> Platon, e, evet. doksa ile istemeyi ayırmaya çalışıyor birbirinden. Yani evet. sanı türünden, kanı türünden daha değişebilir olan bilgilerimiz var. Saçın rengi gibi, böyle değildi, bu kadar az değil. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir de değişmeyen şeyler var. Ya bu o kadar önemli ki değişer ve de değişmeyeni bulabilmek. Aynı zamanda olan ortak olanı bulabilmek. Geçen gün Tarih terbiyede bir insan hakları kitabının işte üzerinde bir çalıştılar yapılıyor. Yani çok güzel bir ünite koymuşlar bizim e, ekolden de etkilenerek. insan olmak nedir? Böyle, yani insan olmak, işte değerler olmak bir şey anlatıyor, anlatıyor güzel. Dedik, bu çok güzel yani bunu daha genişletelim. Ama şunu da unutmayalım. İnsan bir melek ya da tanrısal bir varlık değildir. İnsan aynı zamanda canlı bir varlıktır. Onun için de şöyle bir şey koyabiliriz, kabul ettiler sağ olsunlar. Bilmiyorum tabii ki yansıyacak mı o programın? İnsanın diğer canlılarla ortak ve farklı yanları. Bakın biz diğer canlılar ortak bazı özelliklerimiz var. Bunları görmezseniz bunlar o zaman kötü yanlarımız oluyor. Diğerlerin iyi yanlarımız Tabii ki bizi insan yapan şey bana göre de değerlerimiz. Ben de bu görüşteyim. Biz aynı zamanda biyolojik bir varlıktır. Bunlar da kötü değil yani. Bunları da o zaman şey yapmayacağız. İşte burada da hani kalıcı olan, geçici olan ne? Yani asıl olan ne? Bu bilgi bu bilginin ayrılması çok önemli. Yani kesinlik arayışı. Kesin temel arayışı. Plato'dan başlayan Aristoteles'te, günümüz sayesinde Kant, Husserl bu konuda, bunu yapmaya çalışıyor. Yani bu Kursler'in bütün çabası aslında hani Dekart'ın Descartes Descartes için beğendim. Descartes onun için beğendim. Diyor ki Descartes, Ya sen bu kitasyoyu buldun. Evet gerçekten düşünmek çok önemli. Düşünüyorum. Düşünüyorsan tabii ki artık düşünen benim varlığından kuşkulanamam. Ama diyor senin ben dediğin şeyin çözümlenmesi lazım. Ben mi? En belalı şeylerden değilse aslında. <gülüyor> Çocuklara soruyorum işte ben. Bir, eskiden bir arkadaşımızın küçük çocuğu şey demiş ki babasına anne babasına bu felsefeci bir anne baba İşte ben büyüyünce küçük Tolga Neli'ye içecek demiş yani ne olacak şimdi? ben de diyor ki ben öldükten sonra ben ne olacak yani ben öldükten sonra ben var mı ben <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani Neyse ama bu biraz tabii Kant'ın da tartıştığı bir şey. Çok önemli bir şey aslında. yani Benim varlığı, benim kuruluşu ben nasıl var? Yani ben varım. Ben Harut Tepe'yim. Evet, ben varım şimdi. Harun Tepe'yim. Sizin da konuşuyorum. Ama ben öldükten sonra ben olacak mı? Bir şey. Olacak. olacak. Yok, Nasıl yok, olacak? olacak. Birlik olarak olacak. Bir yerde olacak. Ben hatırlayanlar olacak. Değil mi? Siyaset olmayacaktır. Ben de, Ama kitapları. Kitaplar. Evet. Kitaplar da öyle. Diyorum on yıl hatırlam, yirmi yıl, otuz yıl. Sonraları olacak? olacak. Yani tamam. bu mudur ben? Yani hala ben var mı? Bu, bu yani ruhun ölümsüzlüğü soruz aslında. Yani ruhun ölümsüzlüğü soruz. Ruhi şeyleri bu yani. Şimdi. Ee, konulardan hafif yanmıyorlar sanmıyorum ama geri geliyor. <gülüyor> geri geliyor. <gülüyor> ee, yani tamamen işte, inanın planlamadığım bir şekilde gidiyor. Umarım toparlanıyor. Ee, ama bu serinin dekad, de dekadın benimde eksik bulduğu bir şey var. Çünkü bu ben diyor emlilik olan da içeride diyor. Bunun fenomenolojik redüksiyona herhalde bu kelimeyi de çok duydunuz. Fenomenolojik redüksiyon nedir? Redüksiyon, indirgeme. Teramocik dedüksiyona uğratılması lazım. Yani ne yapacağız? Bu ben'in içinde elbik olan ne varsa deneysel olan, ondan kurtulacağız. Peki geriye ne kalacak? Saf ben. Ancak olsa olsa diyor, saf ben'e ulaşırsak, biz binayı oturtacağımız sağlam bir zemin bulabiliriz. Yani Descartes'in bulduğu zemin tam sağlam zemin değildi. O sağlam zannet ediyor, binayı onun üzerine ama onun da redüksyöne uğratılarak eğer saf bene ulaşırsanız, bu saf benden hareketle e, bilginin kesinliğini işte neyse bu yani e, buna ulaşabilirsiniz. Ama tabii burada kesinlik derken de daha çok temelle ilgili bir kesinlik bu yani yoksa hani bilginin e, nedir yani güvenirliği ya da... E, yani mutlak, mutlak, aslında bir anlamda ama bu şekilde yani şey olarak anlamak lazım. Yani yoksa yanlışlanamaz vesaire değil de üzerine oturduğu zeminin ilk şey olması. Yani artık daha aşağıya gidip kazacağımız bir yer yok. Hani ancak öyle bir bilgi kesin olur diyor Husserl. Şimdi tabi e, bu, bundan bir barba biraz okumun memnun değil yani. Hani, bilincin hani saffen saf beni oluşturan şey ne? Saf beni oluşturan şey, saf bilinç edimleri diyor. Yani saf yapılar, konstüksiyon. Onun için mesela konstüte diyor. Konstüte etmek, kurmak, oluşturmak, yapılandırmak, bilinç konstüte ediliyor, yapılandırıyor. Neyi yapılandırıyor? Nesneyi yapılandırıyor. Şimdi, belki yani bu yine Hartmann'ı kullanarak anlatmak açısından hem yani nesne ya da var olan, şimdi Nikolay Hartmann'a göre bize göre de aslında. Yani Nikola Rathman narist olarak bakan olduğu gibi bakan bir filozof. Yani doğal bakışın bir savunucusu. Onun için hani Hartman şöyle dedi mesela. Şöyle bir ayrım yapıyor. Var olan nesne ve tasarım. Yani var olanlar var. Yani siz varsınız eviniz ya da ben var Siz beni fark ettiniz, bana bakıyorsunuz. Bana baktığınız zaman ha ya benim aklımda bir şey düşünmüyor. Benim nesne haline getirdiniz benim. Ya da ben birinizi seçtim orada. Baktım. O benim nesne artık. Yani onun için var olan ve nesne aynı şey değil. Bir şeyin nesne haline gelmesi için bir öznenin o var olana yönelmesi gerekir. Şimdi yöneldim ne oldu? Kafamda bir, bir tasarım oldu, imge oldu. Nikolay Ahman diyor ki dikkatli. Var olan tasarımı ve ilgiyi birbirine karşıtırmayın. Felsefenin hatası diyor, filozoflar diyor, tasarımla ilgiyi birbirine karıştırdılar diyor. Ha özür dilerim. Tasarımla nesneyi birbirine karıştırdılar. Tasarım nesne, e, resim aslında diyor, bir diyor. Biri birisi bit yani. Ee, ama diyor yani nesne tek olduğu halde aynı nesneye işte ilişkin çok farklı tasarımlar olabilir diyor. Onun için hani yanlış bilgi dediğimiz şey buradan kaynaklar için siz baktınız Ardın Tepe çok güzel konuşuyor. Çok iyi bir hatip dediniz. Gideyimsiniz. <gülüyor> sonra. Nasıl Sonra, sonra, sonra bu yanlış olabilir? Size benim öğrencilerim var. Biz onu nasıl iki ders ama bir doğrusu değil. Yani, bir bir tasarıms. Yani bana e, bir tasarım nesneye uygun olabilir, birisi uygun olmayabilir. Yani tasarım nesneyle örtüşürse doğru olur, değilse yanlış olur. Ama bir kişiye nereden baktığına bağlı. Yani eminim şu anda. Yani iyi, iyi bir konuşma, iyi gidiyor diyen o da gibi ya kötü gidiyor diyen de var yani. ne duru saçma sapan? Anladınız mı? Bu çok doğal bir şey aslında. Yani bir kişinin nasıl bir tek fotoğrafı olmazsa. Ben bazen şey diyorum, şimdi Facebook şeyde yaygınlaştı ya. Bazen Facebook'ta bir fotoğraf veriyorum tanıdığı birisinin. Dedim diye, yani Yusuf bir fotoğraf. Ya benim tanıdığım Yusuf'la bu fotoğraf var iyi diyor. Nasıl çekmiş bu fotoğrafı yani? Yani müthiş bir fotoğraf. Ama o çekilmiş bu fotoğraf mı? Evet, olan bir fotoğraf. Yani uydurulmuş bir fotoğraf değil. Ama e, kişiyi hiç göstermeyen çok iyi fotoğraflar çekebiliyorsunuz diyorsunuz. Hani ben görüyorum bazen kızlar. şey geçiyor selfie Bir saat uğraşıyor. O en iyisini yakalayıp face'e koyuyor. Onun bir fotoğrafı mı, onun bir fotoğrafı mı? Onu gösteriyor mu? Onu gösteriyor ama... Ama o mudur? Hadi. Acaba o o mudur? Ne? Diyorum ben. Kişim diyorum bu kişi, benim tanıdığım kişinin fotoğrafı bu. Olamaz mı? Birleşik fotoğraf yani. Çok yani yakışıklı bir fotoğraf koymuşuz. Örnek vermişler. Ee, Çok... <gülüyor> <mümkününün bir gülüyor> <dediğini. Yani>, Resmi <gülüyor> göreceksiniz. Evet şunu, şunu, şunu söylemeye çalışıyorum. Yani bizim görevlilik dediğimiz şey. Kavga buradan çıkıyor. Görevlilik falan değil yani bir kişinin farklı fotoğrafı olabilir bir kişi nedir dediğiniz zaman nasıl bir insandır dediğiniz zaman onu, onu anlatan çok farklı onunla ilgili çok farklı anlatımlar olabilir Nesne ayrı ama tasarım bin tane yani birçok farklı tasarım var. bu görevlilik falan değil aynı nesne aynı yerden bakarsanız da aşağı yukarı anlaşırsınız yani bu konuda yani burada bir şey olmaz şimdi burada nereye gelmek istiyor harkman varlık İmge ve tasarım birbirinden varlık nesne ve tasarım birbirinden ayrılırken, kusselde varlık terimi Peki yerine var? G-G-Milin yani, Almanca biliyorsanız şu bir muhakkak biliyorsunuz. Ge g g g g g g g g g g g g g g g g g Geriunite <Gülüyor> bunu Alman da anlamaz dedir. Geriunite sana normal bir Alman anlamaz bunu normal geldi. Yani. Almanca da kullanılan bir terim değil yani. Bizdeki varlık gibi, biz varlık değiştiremiyoruz. Bunu beceriyor? O evimiz su ekmek su gibi anlarsın. Ama sokakta çıksam şöyle varlık desem varlık varlık değil. Kadıköy becermiyor herhalde. Ben gitmiş galiba. Herhalde. Çok basit <Gülüyor> <arası> olmak. <oldu. gülüyor> <gülüyor> Senin... <gülüyor> Şimdi ona gibi. Yani şey terimini kullanmıyor varlık elini kullandı. Verilmişlik diyor. Niçin verilmişlik diyor? Çünkü Kusser'le göre var olmak, var olan şey dine verilmiş olandır, bilince verilmiş olandır. Yani siz varsınız. Evet. Ben bunu nasıl söylüyorum? Bunu algıladığım için söylüyorum. Bunu algılamasam söyleyebilir miyim? Kusser haklı oldu. Ama Fatma'nda siz var oldunuz şimdi İsa'nın algılıyor. Siz var olman sonsuz ben size algılayabilirim. Hallüsinasyon <gülüyor> olabilir. Ben yani şizofreni ya da bazı san şey, diye <gülüyor> şey hastalıklarda var bazı ekimcilerinize bilmiyorum ama benim benim bilgim şizofrenide olmayan bir e, sesi duyabiliyorsunuz, olmayan birisini görebiliyorsunuz yani karşınızda birisi olmadığı halde birisiyle konuşabiliyorsunuz. <gülüyor> şey, yani, yani bu sefer bu itiraf ettiyiz. Ah neyse hani Husserlin deden vardır yani aslında e, haklı da buluyorum Husserl'i bu hani şu açıdan haklı buluyorum bir şey var demek o şeyin sizde algısı var demektir yani bunu söylemeden e, bu, bu böyle bir algı olmadan bunu yapamazsınız ama öbür taraftan da hani biz bilgi dediğimizde genelde iki ayak düşünüyoruz iki sütun düşünüyoruz sütunun bir tanesi varlık aya, işte var olan bir şeyler var. İkincisi, özne aya, onu algılayan bir yapı var. Bu e, ikisi birbirini algılayarak bilgi bir oluşuyor diyoruz. Ama hususel bir fenomenolog, bir bilinç üzerine çalışan birisi olduğu için burada var olmanın, var yani olmanın ancak hani, bir ihtiyaç bu tabii ki bakleyi. biliyorsunuz onun ünlü sözü bu. Yani, var olmak, algılanmış olmaktır. Bu 25 yaşında yazdığı bir kitap. E, yani daha doğrusu savunduğu görüşler e, var olmak, algılanmış olmaktır. Fiyas ve Fiyana sonrasında 3 ve insan bilgisinin ilkeleri değil ki kitapta. Yani var olmak, algılanmış olmaktır diyor. Ve hani, Kant bu görüşü tartışıyor. Yani e, kendisinin Berkeley'in idealist olduğunu, kendisinin e, Berkeley'in idealistinden farklı olduğunu sanılıyor. Yani bu görüşe karşı çıkıyor bir anlamda kan. Ama bana sorarsanız, çizgi olarak bakarsanız Barclay'de Kant da Husserl'de bu özne merkezli felsefe yapmanın, özneyi merkeze alan felsefe yapmanın içinde yer alıyorlar ve onun için e, hani verilmişlik tabirini kullanmayı seçiyor Husserl bağlı terimi yerine. Ve şeye baktığınız zaman hani dediğim gibi e, bu sertde şu itirazı yapamıyorsunuz özne olmadan bir algı olur mu olmaz özne olmadan düşünme olur mu olmaz özne olmadan sevme olur mu olmaz e, onun için öznenin olmadığı bir bilgiden söz edemeyiz. Evet abi en iyisini rica ederim. Onun için birkaç posta edeceğim zaten. Öğreniz <gülüyor> evet, ne oldu? Bu bu <gülüyor> ayırmış, e, nasıl algıladıkları istiyorum. <gülüyor> Yok ben sen fotoğraf çekerken istifade edip bir... Biraz Onu daha oyalım mısın? <gülüyor> <misin>? Evet. Fizomoloji. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yüzü görünmüyor. Ama yüzlü görünmüş. Gözlüksüz. Gözlüksüz başka görünüyor. Sarı yöperde çekilmiş koyun <gülüyor> görüntü. Evet şimdi biraz hani, aslında şu planla doğru şey ben yaparak ben, zaman olarak ne kadar zamanımız var mı? Ne var? zamanımız var mı? Yani zamanımız şu anda... E, var. <gülüyor> Çünkü tam bazen öyle öyle oluyor, böyle serbest konuşunca tam söyleyeceğim yere geliyorum, Oturun başlarım diye küslerinizi bitti. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok, çok başıma geliyor yani, çok başıma geliyor. <gülüyor> evet, evet, evet. Yani bazen de yapıyorum aslında, yani konuşmanın ilk 3-5 dakikasında söyleyeceğim şeyi söylüyorum. Sonra onun için doldurmak daha kolay oluyor. Şimdi, evet dedi 1900 1901 log mantık araştırmalarından söz ediyorum. Hani burada işte içsel varlıklar var. <gülüyor> daha çok psikolojistle savaş açıyor. Yani psikolojistle eleştiren e, sayıların ideal nesneleri nasıl var olduğu. Aslında hani basın e, soru biraz onunla ilgili. Mesela matematiksel nesneler nasıl var? Yani bugün de <gülüyor> önemli bir soru. Ya yani matematiksel nesneler varlığı. Bu bizi belki çok fazla ilgilendirmiyor ama konu değerlere geldiğinde mesela hep dün de bir toplantıda Edip Betül'e i̇şte etik konuşuyor, yargı etiği hep aynı şey var. Mesela değerler nasıl var? Yani bu kafamızda hiç açık değil. Yani diyelim sevgi, saygı işte yargıçlarla ilgili bir toplantı, bir yargı bağımsız yargı etiğiyle bir toplantı. E, Tarifsizlik, e, dürüstlük, doğruluk yargıçlar için temel değerler. Bu yalnız yargıçlar için değil, hepimiz için temel değerler aslında. <gülüyor> dürüstlük nasıl var mesela dürüstlüğün varlığı dürüstlük dürüstlüğün varlığı nasıl bir varlık yani biz bir yerde dürüstlük görebiliyor muyuz evet. bu nasıl bir varlık yani bu, biraz bu bu sorunla ilgili aslında bu yani sefer orada daha çok matematiksel sayıların ideal nesnelerin varlığı üzerinde e, konuşuyor Nikolaevskan hoşuna gitmesi de oradan, yani. yani onların varlığı konusunda söyledikleri dolayısıyla. Fakat işte 1906'dan sonra, dediğim gibi, arada bir ciddi bir bunalım yaşıyor ve bu bu arada yazdığı kitaplardan birisi, üzerine bir ders 1907 yılında bu dersleri yapıyor. Diğeri ise 1913'te, bakın, onbir. 1911'deki yazdığı Kesin Bilim Olarak Felsefe. Kesin Bilim Olarak Felsefe kitabına şöyle başlıyor. Felsefe diyor. Kesin bilim olma En baştan itibaren kesin bilim olmaya ama Ama bırakın kesin bir bilim olmayı bilim olan <gülüyor> Bir bilim olan Peki diyeceksiniz, bu bilim olma ölçüyüne, bu sert bilim olma ölçüyü burada bu söylediğinden de anlıyoruz bunu. Hani Kant'ın bir lafı var, felsefeciler bunu sadece söyler diyor. Felsefe öğretilemez, felsefe yapmak öğretilebilir Bu diyor felsefenin bir bilim olmadığını itirafıdır. Öğretici şeyi yok <gülüyor> çünkü. Yani öğretecek en küçük bir bilgisayar içeriğe sahip değildir. Yani, Husser'in hani, e, gördü. Tabi Husserl istediği bilgisayar içerik biraz önce söylediğim kesinliğe dayalı, böyle bir kesinlik üzerine kurulu bir felsefi bilgi. Böyle bir bilgi olmayı başaramadığını söylüyor. Ve kendisi bunu yapmaya girişiyor. Biliyorsunuz Kant aynı şeyi yapmaya çalışıyor. Yani Kant'ın prolegomenasının saklı demiştirisi okursanız yapmaya çalıştığınız şey tam olarak bilir. Ama Kant bunu nasıl yapar? Önce matematik matematiğe ele alır. Çünkü Kant'a göre matematik e, böyle bir bilim alanıdır. Onun ifadesiyle sintetik priori yargılara sahiptir matematik. İkincisi fiziktir ya da doğa bilimleridir. Doğa bilimlerinin böyle bilgileri vardır. Sintetik priori yargılara sahiptir. Ve Kant matematik ve doğa bilimlerini model olarak aynı şekilde acaba felsefede felsefede bu tür yargılara sahip olamaz mı? Tabii a priori yargılar mümkün müdür? Acaba metafizik hani metafizik metafizik olacaksa çünkü ancak böyle yargılarla metafizik olabilir. Kant'ta metafizik olumsuz bir şey değildir. Yani metafizik felsefedir aslında. Yani bizim bugünkü anlayışımızda metafizikte bambaşka bir metafizik kavramı bu. Onun için Kant bunu böyle yaparken Rousseau der ki ee, bu yapılandırma daha önce kim filozoflarda olduğu gibi doğa bilimleri ve matematik model alarak yapılabilecek bir şey değildir. Onların bilim oldukları kuşku duyulamayacak kadar açık bir gerçek olmakla birlikte onların da eksiklikleri var. Ayrıca onların sahip olduğu oldukları türden nesnelik sonuçlardan hareketle yapılacak çürütmeye dayalı bir eleştiriyle kazanmaz. Bunun için temellere ve yönteme ilişkin pozitif bir gerek pozitif bir eleştiriye gereksinim var. Temellere ve yöntememe ilişkin pozitif bir eleştiri. Bu ise her bilginin her türlü bilginin kaynağına bilen özneye, bilince geri gitirmesini gerektirmektedir. Her bilginin temelinin bilincin ana yapısının araştırması Husserl'in verdiği verdiği adla bilincin fenomenolojik çözümlemesi yapılması gerekir. Yapılması gereken budur. Husserl'e göre Temel bilim bu nedenle bilinç fenomenolojisidir. Bilinçin doğallaştırılması ya da deneysel psikoloji değildir. Onun için yani yapmaya çalıştığı şey bu, bunu, bunu yaparken de fenomenolojiler, reduksiyon da biliyorsunuz burayla ilgili kendisinden önce gelen, kendisinden önce filozofun var olan bütün bilgileri her türlü bilgiyi bir yana koymak zorundadır. Buna ön yardımsızlık ilkesi der. Hani belki onun için ben bazen bu Mustafa Fermevisini anlatırken iki şey. Bir kitabının da başlığı kesin bilim olarak perspektif. bunu kavramak çok önemli. Yani Mustafa'nın temel ilim açısından iki bir şey daha var. Slogan haline gelen bir ifade bu. Su denzaman selves. Su denzaman selves şeylerin kendileridir. <Gülüyor> Şimdi şeylerin kendilerine gitmek deyince ki bu diyebilirsiniz ki bu nesneye göre dönme. Varlıkları gitmek değil, hani şeyler görünüyor. Hayır, bu sert şeyler bilinçteki şeylerdir. Bilince verilmiş olan şeyler. Çünkü bilince verilmiş olmayan, hani sizin hiç algılamadığınız, sizin bir algısı bilinç olmayan bir şey zaten nesneleyemez ki. Bu sert şeylerin kendilerine gitmekten söz eder. Ama şeyler bilinçte var olan, yani görüsel kendinde belirmişliğin öznel yapısında görünüze gelen şeylerdir. Bu yapı ise insan bilincinde bulunmaktadır. Böylece yüzyıllarımızın başından beri saf bilinç bu süper fenomenolojisinin araştırma nesnesi olmuştur. Ama ilk kez idein de bir program olarak ortaya çıkar. Idein diye söz ettiğim kitap, muhakkak duydunuz, bahsedilmiştir burada. Yani saf bir fenomenolojiye ve fenomenoloji kasefeye ilişkin düşünceler. Bu e, kitap, konuşmanın başında da söylediğim gibi bu Husserl'in temel görüşünü oluşturduğu bu da yani Husserl'in e, görüşünün esas olarak bu kitapta ifade edildiği söylenir. Husserl iki defa burada, Transcendental Fenomenoloji Sözlüğü'nü burada kullanmaya başlıyor. Bu an Transcendental Fenomenoloji, felsefenin temel bilimi olmak zorundaydı. Bilim olarak fenomenoloji, hakiki başlangıçların, kökenlerin, rizomato pantonların bilimidir. Radikallere ilişkin bilim gibi işlemlerinde radikal olmak zorundadır. Fenomenolojinin temel yöntemi fenomenolojik indirgemedir. Ve burada bazı temel ayrımlar yakalışlar. Olgu ve öz ayrımı. Real ve irreal ayrımı. Faktum ve etos. Onun için bu indirgeme Bir aşaması olarak eyletik indirgeme geçecektir. Ee, olguyu özden ayırmak lazım. Ö, özle olguyu ayırmak lazım. Yani Russel'in gitmek istediği hani e, yani konuşmanın en başında da nedir? Hani ortaklık ve farklılık dedim. bir şeyi o şeyi yapan şey nedir? Bizi insan yapan şey nedir? Sorsanız. Yani olgusal olarak evet olgun. Hepimiz insansız ve buradayız. Beden olarak buradayız. Peki insan nedir? Yani, beni insan yapan şey nedir? Ya da bizim hepimizle ortak olarak bulunan ve bizi insan kılan şey nedir? Öz dediğimiz şey nelik, belki demek daha uygun olabilir. Birçok durumda biz bunun nelik diye de karşı çeviriyoruz. Ama bu da tabi bundan da genellikle şey anlaşılmıyor, Türkçe'de neyik diye bir kelime yok mu? Nesin yani? Ne olduğumuz, yani seni, bizi insan yapan şey ya da işte bir değeri değer yapan şey. Öteki ise real bir real ayrı. Saf ve transzendental fenomenoloji ne olgularla ilgilenir ne real olanla ilgilenir. O bizim doğal bakışla karşı karşıya olduğumuz real olguları iki açıdan indirken ilkin eğletik olarak, ikinci ilkin olarak yani ilk aşamada onları e-doslar yapar, ikinci aşamada saf bilinçte transzendental yapar. Bunun için hem bilimlerin ortaya koyduğu her çeşit bilginin, hem de felsefelerin ortaya koyduğu boş görüşlerin bir yana bırakılması gerekiyor. Bu sefer önce bunu bilgi kuramsal indirgen olarak daha sonra bu ifadeyi değiştirip transzendental fenomenolojik indirgeme der. Ama aynı zamanda transzendental fenomenolojik indirgeme ve transzendental indirgeme adlarını da kullanır. Burada amaçlanan şey saf olana, özlere ulaşabilmek için ulaşabilmektir. Ve bunun için öncelikle doğal tavır almanın, doğal tavır almanın genel savunun ayrak içine alınması bir yana bırakılması gerekiyor. Biraz önce söylediğimizi doğal tavır almak, yani bakmak, burada olduğu bir bardak var, ben varım, mikrofon var, bu şekilde bakmak. Bu salın ayrı açıdan alınması. indirgeme, bu tavır almanın kültürlük içinde değiştirilmesiyle gerçekleşir. Doğal tavır almanın genel savunun, dünyanın varlığının ayrı alınmasıyla bir yana bırakılmasıyla dünyanın varlığının için her türlü yardım vermekten geri durmayla gerçekleşir bu dünyaya ilişkin her türlü varlık inancının ayrıca alınması, her türlü varlık bildiren, yargı vermekten geri durmamış. Yaptığım diyor. Ama burada dikkat diyor. Yani ben hani varlıkla ilgili bütün yargılardan vazgeçer, vazgeçtiğimde şunu yapmıyorum. Yok demiyor. Dediğim ki bütün bilgileri bir yana bırak. Daha önce gelen bütün bilgileri bir yana koyup, ayrıca almak zorundayım. Epoe diyor. Bir yana bırak. Sizi görüyorum. Karşımda ağaç var, mikrofon var, bardak var. Bunları da diyene bırakıyorum. Bunları kullanmıyorum iş yaparken. Ama bu kadar şunu anlamayın diyor. Yaptığım dünyanın varlığı yatsınması değildir. Dünyanın varlığını yatsınmıyor. Bunu yapsaydım, öyle olsaydın sofist olur. Onun varlığından bu şu da duymuyor. Böyle olsaydı şüpheci olurdu. Ama diyor, yani yaptığım şey, zamansal ve uzamsal olan ilişkin her türlü yardım verme yolunu kapatan fenomenolojik epoyiyi gerçekleştiriyor. Peki neden bunu gerçekleştiriyor? Bu epoye bana, bu epoyenin bana sağlayabileceği şey nedir? Eğer tüm dünya, benim kendi deneyimsel varlığım, kendi deneysel benim de içinde olmak üzere ayraç içine alınmış, bir yana bırakılmışsa geriye ne kalır? Bu serde, bu serde. Dekat eleştirisi burası? Yani kendi belini, kendi efeklerini ayraç almıyordu. Yani ben değil, düşünmek değil son sağlam zemin, köken. Düşünme dediğimizde çünkü düşünen ben de var. Ben düşünüyorum. Benim buradaki benim bilinç yaşantılarımız fiziksel yaşantılarımız da var bunun içinde bunların da ayrışınca olması gerekiyor geriye kalan şey ne bu indirgemeden sonra geriye kalan artık diyor rezüdiyo yeni bir varlık alanı kendinde saf bilincin oluşturduğu bir varlık alanı bu alana ancak epoje epoje gerçekleştirdikten sonra girmek mümkün olmaktadır böylece bilincin kendi sağlık varlığında fenomenolojik ayrıca almadan etkilenmeyen bir kendinde varlığa sahip olduğu dile getirilmiş olmalıdır. Buna gideğinden aktarıyorum. Aktar. Fenomenolojik araştırma alanı işte bu varlık alanı yani saf bilinç. Başka bir deyişle de saf verdir. Saf ben ise yönelimselik taşıyan saf bilinç yaşantıları akışında yaşantı olarak bulunan bir şey değildir. Şimdi saf beni anlatmaya çalışıyoruz dedim ya, konuşmanın en başında ilk cümlesi olarak fenomenolojiyi anlamak güçtür. Çünkü üzerinde konuştuğumuz şey saf ben. Ve bu ben nesne edinilebilecek bir şey değil. Aynı hani bir bilinç yaşantının anlatılmasında olduğu gibi yani ağrı yaşantısını örnek vermiştir. Yani Eğer bir ağrı, hani böbrek ağrısı bilmiyorum bir var mı bir ağrısı. böbrek ağrısı? Biliyorsunuz. Ben bilmiyorum. O ağrıyı çeken o ağrıyı Çünkü ağrı yaşantısı olmadan bunu anlayamaz ki. Burada bu, bu ama empirik olan bir şey severdiğim örneği. Şimdi Husserl'in anlattığı bu empirik olan, bu deneysel olan yaşantıda deneysel olan kısmı da bir ağrı açışını aldıktan sonra, karakteristini aldıktan sonra geriye kalan şey Saf ben değil. Yani bir buna fazla bir anlamlandırma diyor aslında. Anlamlandırma. Ama ne kadar uygun olur? Hani bu, bu şekilde yorumlayan da var ama ben daha çok şeyi anlıyorum farklı diyelim ki farklı ağrı yaşadıkları var ben göğüs ağrısı biliyorum baş ağrısı biliyorum diş ağrısı biliyorum karın ağrısı biliyorum şimdi bu ağrılarda, yani ağrı ağrı nedir dediğinizde yani bunlarda ortada olan yapıyı anlıyorum ben yani bu anlatmak istediğin şey bu ama bu yine hepsinde duyulan bir şey yani zihinsel de bir yaşam kalıbı. Onun için yani ağrının bir nesnesi var. Bir şey ağrısı yani. Bir ağrı duyduğunda bir şeye ilişkin yani ağrı bu. Yani ağrım var ne ağrısı bilmiyor. Değil mi? Olmaz yani. Böyle bir şey Eğer ağrı varsa muhakkak bir şey ağrısıdır bunlar. Yani bir karın ağrısı olabilir. Bir kalb ağrısı. Kalbi ağrısı. <gülüyor> Kalbin sağlığı. <zaten. gülüyor> biraz mecazi bir anlam. Onun için burada anlatılan şey. Yani Sah beni anlatmaya çalışıyor. Saf ve yönelimselik taşıyan, saf bilinç yaşantılar akışında yaşantı olarak bulunan bir şey değil. Öyle olsaydı yaşantıları kendisiyle birlikte ortaya çıkıp yok olurdu. Saf ben, her yaşantıda, yaşam, her yaşanan yaşantıda bulunan, her de düşünülen şeye ulaşan, her yaşantıda aynı kalan şeydir. Yani bilgi eğer ağrı yaşantısıyla her ağrı yaşantısının aynı olan şeydir siz ağrı yaşadığınızda da ben ağrı yaşadığımda da aynı kalır. Hiçbir yaşantının zorunlu olarak sürekli olması gerekmez. Ama saf, saf ben, ilki olarak zorunlu olan değil. Çünkü Kant'ı dediğim gibi onun tüm tasarımlara eşlik edebilmesi gerekir. Her tasarım taşıyıcısı olarak, her tasarımın taşıyıcısı olarak saf ben, her tasarımın zorunlu bir övülmesidir. Tasarımı olanaklı kılan yapı, tasarlayan özünde olmazsa tasarım da olmaz. Böylece saf ben, kendine özgü bir aşkınlık, yaşam akışının içkinliği içinde bir aşkınlık gösterir. Bu aşkınlık, kurulmuş bir aşkınlık olmadığı gibi ayraç içine de alınmamız. İşte şey noktası burası belki son yer. Burada artık ayraç içine alabileceğiniz, bir kenara bırakabileceğiniz bir şey yok. Yani son temel, son nokta, saf ben. Yani bütün bilincin bütün yapmalarında Aynı kalan, değişmeyen bir yapı. Biraz, değil mi? yani... E, ...Hartmanın neden kızdığını anlıyor. <gülüyor> yani nedir bu salt ben? Hiçbir real varlık, bilincin varlığı için zorun değil. İçkin varlık bu anlamda hiç kuşkusuz saltık varlık. Saltık varlık olarak, saltık verilmiş bilinç... Dünyanın bir yana bırakılmasından sonra geriye kalan artıktır. saltık varlık olarak saltık verilmiş bilinç mutlak yani saltık mutlak. Dünyanın bir yana bırakılmasından sonra geriye kalan artıkta çünkü ilkesel olarak Latince burada Macarçesi söylüyorum başka hiçbir şeye var olmayı indirgeyemeyendir. Yani onu artık başka bir şey indirgeyemeyiz. Kutser'le göre saf bilinç alanında objeleştirilen nesneler yaşantı akışının ögeleri olarak bulunurlar. Bu yaşantı akışında ve onun vasıtasıyla verilmişlik haline geleler. Bu yaşantıda verilmişlik, varlık ve verilmişlik örtüşürler. Bu yaşantı akışında varlık ve verilmişlik örtüşürler. Bu nedenle bilince ona yabancı hiçbir şey gelmez. Şeylerin verilmişinde sanki öyle bir şey oluyor gibi görünmektedir. Ona göre bilinç bir yandan içine hiçbir şeyin giremeyeceği ve içinden hiçbir şeyin çıkamayacağı kendi içinde kapalı, saltık bir varlık bağlantısıdır. Hiçbir şeyin giremeyeceği, hiçbir şeyin çıkamayacağı kapalı, saltık bir varlık bağlantısı. Öte yandan bilinç insanın ve insan belinin tüm tek tek gerçeklikleri olarak bağımlı oldukları bütün uzamsal zamansal dünya anlam açısından yalnızca yönelümser vardır. Böyle bir varlık olarak bilinçteki görünüşlerle kavraman eden, bilinç için yalnızca ikinci anlamda göreli bir varlığa sahiptir. Sonuç olarak saf bilinç alanında kendine özgü varlık tarzına sahip olan bir şeysel dünya alanından söz edilemez. Husser'de var olan olarak ortaya çıkabilecek her şeyin varlıksal anlamını ve geçerliğini yönelümser olarak varsayılan bilinç yaşantısında. Belki yani burası, biliyorum çok şeye daldım, e, fenomenolojiye daldım. Bu <gülüyor> fenomenoloji, bu <bunu> ne dersin? <gülüyor> e, yani çıkacağım merak merak etmeyin. Yani saf bilinci anlatıyor çünkü. Saf bilinç nedir? Saf ben nedir? hani Başkalarının ulaşmaya çalışıp da ulaşamadığı, kendisini buldu, kendisini başardı. Biliyorsunuz ancak böyle bir şey bulursanız filozof oluyorsunuz. Yoksa diğerinin çömezi oluyorsunuz. Onun için hani Kuster bir büyük bir filozof. Nasıl filozof olmuştu? Kendisi bunu başardığı için ve başardığına inandırdığı için insandı. Etkili bir felsefe hakkında Başardığı şey bilincin yapısını, saf bilincin yapısını size burada anlatmaya çalıştığım yapıyı özetlemesi. Son cümle daha açık daha toparlayan bir cümle açık olmasa da Kuster'in var olan olarak ortaya çıkabilecek her şey, yani her var olanı, varlıksal anlamını ve geçerliliğini gönülümsel olarak varsayılan bilinç yaşantısından Yani her şey bir bilinç yaşantısıyla vardır. Ya da varlığından söz edilir. Varlıktan ve geçerlilikten söz etmenin ka, söz etmenin kaynağını bulduğu yer bilinçtir. Bilinç yaşantılarıdır. Bu anlamda bilinçten yalnızca bilen, kavrayan bilinçle bağlantısında da söz edilebilir Yani bilinçin e, bilinç kuran bir bilinçtir. Yapılandıran bir bilinçtir. Yani biraz önce harmanda yaptığım <gülüyor> nesne ve bilgi ayrımını Husserl'de yapamazsınız. Yani Husserl'de yalnızca tasarımlar. Yapar. Ya da tasarım ve nesne arasındaki ayrımı Husserl için yapamazsınız. Çünkü nesne olmak husselle göre bir şeyin, e, yöneldiği şeyin e, özne tarafından kurulmasıdır, yapılandırılmasıdır. Şimdi ama şunu da söyleyebiliriz. Hartman'da var olanla nesne arasında ne fark var dersin? Yani siz varsınız ama nesne değilsiniz. Çünkü ben benim gör, görme, görmemiş dolayıdır ya da kucağınızda bir çanta var belki. Onu ben görmüyorum. Var ama görmüyorum. Gördüğüm zaman çantayı gördüm şimdi ona yöneldim. Yani ne yaptım? nesne edildiğinde ona yönelmiş oluyorum. Yani nesne edilmek nesne bir şey yönelmeyi gerektiriyor. Aslında bu sert Nikolay Hartmann'da buradan çıkıyor. Yani Nikolay Hartmann'ın da çıkış noktası fenomenoloji aslında. Yani Fenomenolojiyle bir şey var fenomenolojiden çıkıyor. Bu gelenekten geliyor. Ama bu geleneğe karşı çıkıyor. Neden karşı çıkıyor? Çok metafisik olduğu diye. Şimdi anlattıklarım. Ben bir Hartmann'cı olarak biraz taraflı anlatmış olabilirim. Yani Hartmann tarafından üstlerinde. Yani siz bunalttığını biliyorum bu son kısmı. Ama onun cümlelerini okudum. Bunu anlamak istiyorsak da daha basit bir anlattığım o mümkün de olduğunu düşünmüyorum doğrusu. <gülüyor> Melihşoğlu'nun sizin kısa kaynakçaya koyduğum fenomenoloji ve Nikolay Hartman kitabı bunları çok iyi özetleyen evet, evet, evet, Melihşoğlu'nun çok, çok, çok iyi bir kitabıdır o. Ve fenomenoloji ve evet. Nikolay Hartman fenomenoloji demez fenomenoloji derdi de hocam. O nedenle orijinalini söylüyorum. Ee, bu kitap baskı bulamazsınız ama şey olarak Nadir Nadi kitap tam olarak bu, bu. Nadir kitap ee, hakikaten müthiş, bazen pahalı o da olsa ama her zaman ulaşabiliyorsunuz. Birçok şeye ulaşabiliyorsunuz. Ee, iyi, i̇yi bir anlatıyor, yani tabii ki yani kendi gözüyle anlatıyor, tabii Mekuşoğlu biraz önce söylediğim gibi Nikolay Hartmann'ın öğrencisi ve daha çok Nikolay Hartmann merkezinden anlatıyor. Yani ben de biraz tabii onu yapmaya çalıştım ama öbür taraftan da bir felsefeci olarak şuna bir hakkım olmadığını düşünüyorum. Benim Russer'le yakınlığım ve uzaklığım Russer anlatımımı etkilememeli. Yani ben size burada fenolojiyi anlatmaya geldim. Sizi kendi sempatimi ve antipatim karıştırmadan anlatmaya çalıştım. Yani çalışıyorum ama hafif karışıyor. Ee, Nikolay Hartmann'ı kullanmak daha çok anlatma kolaylığı sağladığı için bana. Yani hani onu anlatırsam daha kolay anlatabilirim diye düşündüğüm için ama tabii yakın olduğum kişi de o doğrusu. Yani bundan da yani, ayıp utandayacak bir şey yok. <gülüyor> ee, bu geleneğin içindeyim. Yazdım çizdim de bunu. Yani ben bu fenomenoloji geleneğin Türkiye'deki ontoloji geleneği, ontolojik felsefe yapma geleneğinin içinde olan birisi. Şimdi e şey olarak Başlığa sadık kalarak e, şeye gelin e, e, bu, burada bitireyim dediğim yani. Yaşanma, yaşayan dünyasının geçiş nasıl? Bu çok önemli şimdi. Evet, şey, oraya e, geçiş, e, e, e, e. oraya oraya. oraya, oraya. Evet, yani. Şimdi birinci aşam, yani, yani birinci müslen. Mantı karıştırmadım, loğu şunlarda. Daha sonra işte ideyeli kusur, saf ben, fenomenolojik indirgeme bunlar bu dönemde ortaya çıkıyor. Fransa'dan Descartes, fenomenoloji, Descartes. Bilinç. Bilincin yapısı nasıldır? Yani bilinç, bilincin yapısı, bilinç aktlarından oluşur, bilinç eylemlerinden oluşur. Diyor. Yani bu bilinç aslında bir aklar düzenidir. Diyor. Onun için ben yani bilincin nesneler nesne edinilmesi de güçtür. Yani bilinci ancak nasıl nesne edinebilirsiniz? Kendi yaşadığınıza bakarak nesne dardan sonra 1936'da the crisis der e, europischen wissenchaft und die transzendental fenomenoloji diye bir kitap yayınlanıyor. E, aslında ilk yayınında bir bölümüyleydi. Yayın. Alfa bilimlerinin krizi ve transandental fenomenoloji. Şimdi bu başlık. başlıktan şunu çıkarabiliriz. Transandental fenomenolojiden faz geçmiş değil. Yani fenomenoloji bana sorarsanız da fenomenoloji her zaman bu transzendentel fenomenoloji olma iddiasını taşıyor. Ama burada husserlin e, felsefesinde bugüne kadar olmayan, Yani bazılarına göre yani e, yepyeni olan, bazılarına göre hayır diyor. Husserl aslında hep bunun izleri var ama husserl bunu nesne edinmişti. Yeni bir kavramla karşılaşıyoruz. Başlıkta da gördünüz. Lebenswelt, bu da sanıyorum Almanca'da da böyle ben duymadım günlük Almanca'da olan bir kelime oldu muza Lebens, evet yaşamak, Welt evet, dünya, ama Lebenswelt çok iddia etmiyorum yani ama ben duymadım yani Almanya'da böyle günlük hayatta bu böyle kelimenin yaşam dünyası diye bir şey olduğunu. Ve uluslararası bir bir bir, bir e, matematik felsefesiyle başlayan işte aritmetiğin, matematiksel sayıların nasıl var olduğunu anlatan ve oradan saf bilincin yapısını anlatan, bu selgüle yapar yaşam dünyasında, yani kültürden söz etmeye başlıyor. Diyorlar ki bu müthiş, güclü bir dönüşüm aslında. Hani e, önemli sözer mesela bu e, Avrupa İnsanlığın Krizi ve Felsefenin bir bölümü yayınlandı. Evet. E, 1994 tarihinde AFA yayınları tarafından. O, onu yazdığı bir ön söz var, ben oradan bir yaptığı yapmışım. Mesela ön sözler, hani bunun dönemi çok önemli bir değişim olduğunu, dönüşüm olduğunu diyor ya. Yani. Ben başka Husserl karşımıza çıkıyor. Bir kültür filozofu, kültürle ilgilenen bir, bir filozof olarak karşımıza çıkıyor. diyor. Ama bazıları bu görüşe katılmıyor dediğim gibi. Yani, ama diyorlar ki aslında Husserl'de hep bu şey vardır ama bunu nesneye dindirmiş. Çünkü öbür taraftan da şu, bunun, bunun için şu iddiaların bulunabilirizler. Diyorlar ki bakın yine bu hani ya, kitabın birinci kısmı Avrupa bilimlerinin krizi diyor. Ama ikinci kısımda yine şeyle, transatantel karameoloji var. E, şeye bakarsanız, sosyal felsefe yapmaya başladığı yere bakarsanız, matematik felsefesi, aritmetik felsefesi, sayıların, ideal nesneleri nasıl var olduğu, e, psikolojisi ve eleştirisi, yine aslında bir şekilde bilim eleştirisi olarak başlıyor. Yani bir anlamda bunu bir bilim eleştirisi olarak görmek mümkün. Çağındaki felsefe yapma anlayışını bir eleştirisi olarak görmek mümkün. Onun için ama buradan tabii kültür dünyası yani buraya münasebet nasıl içeriklendiriliyor? Yaşam dünyası nasıl içeriklendiriliyor? Evet. <gülüyor> bu senin bu yapı ile fenomenleştirilen ye yeni ögeler kattığı ya da eskiden ikinci yıl olan kavramların merkeze aldığı Bununla da fenomenolojide bunun son haline get. Bunu ağzını söylenmektedir. Gerçekten, Gerçekten yeni bir yeni olan bir durum. Gelenekle tarihin kısaca kültürün hem de fenomenolojinin kendisinin temellendirilmesine işin içine katılmasıdır diyor Yani burada hani burada belki son kısım daha önemli yani bunun ne bu tabii ki daha uzun üzerinde uğraşmaya çalışmayı gerektiren bir şey değil. E, yaptığım bir şey değil. E, kültürün işin içine katılması değil kültürün tarihi. So son cümlesi öner sözlerin. Diyor ki bu kültürün fenomenolojinin kendisinin temellendirilmesinde işin içine katılmaz. Yani fenomenoloji için sağlam zemin arayarak yeri kazıyor. Değil mi? Saf bende o sağlam zemini bulan bu ser bu defa kültüre mi gidiyor? Evet. Hani, hani kültür hangi kültür? Şimdi hani kültür dediğimiz acaba burada bizim Kucar Doçanın yaptığı gibi çok çok ço ço kültür ayrım der hocam. Hani kültürlü bir insan diyoruz, kültürünü geliştirdi, kültür kültür seviyesi halkın diyoruz. Bir de Türk kültürü, Fransız kültürü, yemek kültürü diyoruz. Yani burada farklı anlamları var. Bu da hangi anlamda? Husserl için orta çevre günlük yaşamımızın geçtiği, içinde yaşadığımız dünya olarak yaşam dünyası en başından bu yana onun çalışmalarının çıkış noktasını oluşturmuş ama hiçbir yayınında ele almak işlenmiş. Husserl'in bunun konu edilmesi yine de birdenbire ve doğrudan olmaz. Aynı biçimde bu ne Husserl'in o ana kadar geliştirdiği fenomenolojik yöntemler yöntemle vazgeçmesi ne de hedefinin değişmesi anlamına gelir. Bir Russel uzmanı olan Türkiye'deki göre, bu anlamda transandental fenomenolojik programın anlamanmasından başka bir şey değildir. Kültürün içine katılması. Yöntemsel çözümlerin içerdiği yöntemsel olanaklardan en iyi biçimde yararlanma ve onları tüketme. İlk ve birincil hedef olan sıkı bilimsel bir transandental fenomenoloji yoluyla bilimlerin derinlendirilmesi için son felsefi açılımdır diyor. Yani yaşam kültürü diye bu dediğim gibi, bu serp uzarına çalışan bir uzmanın benim de bu e, girişte yararlandığım evet. bir felsefecinin görüşü. Yaşam dünyasının en alt tabakası saf doğadır. Bu serp yaşam dünyasını deneyim ve yargı başka bir kitabında tüm doğanın sağlık taşıyıcısı olarak niteler. O cisimler evlenir ve onların zaman ve uzam formunun uzamsal zamansal tüm doğa olarak dünya hiçbir zaman tözler olarak tam algılanamaz. Doğanın deneyimi ancak önceden yapılmış tek tek beden deneyimlerinde temelini bulur. Saf doğa veya tüm doğa ve onun formları olan zaman ve uzak yaşam dünyasının en alt tabakasını tüm diğerlerinin üzerinde kurulduğu tabakaya oluşturur. Ama o asla yaşam dünyası değildir. Saf doğa. Her türlü gerçek ve olanaklı praksisin oluşturduğu evrensel alan ifadesi yaşam dünyasının anlamını anlamına en çok yaklaşan ifadedir. Her türlü gerçek ve olanaklı praksisin oluşturduğu evrensel alan. O günlük yapıp etmelerin, kültür ürünlerinin, kullanılan eşyaların, eşyaların, sanat yapıtlarının oluşturduğu alan, yaşam dünyasının anlam içeriğini geçmiş nesillerin bilme ve eylemlerinin uzun tarihi oluşturmaktadır. Dünya, bizim için daha bilgide çok farklı biçimlerde eserini ortaya koymuş olan bir şeydir. Kuster'nin bu görüşünün en önemli yanı burada dile gelmiştir. Yaşam dünyası yapılmış, olmuş bir dünyadır. Kuster burada açıkça bir dünya tarihinden söz etmektedir. Yaşam dünyası olanaklı olgusal yönelikler içinde en küçük ortak çokluktur. O insan dünyasıdır, kültür dünyasıdır. Yaşam dünyasına onun değişmeyen yapısına geri gitmeyi göster, indirgeme, yaşam dünyasına indirgeme diye adlandırılır. Bu görüş onun ideyinde ortaya attığı doğal tavır alma görüşünde bir derinleşme olarak anlaşılabilir. Olgusal, öznel yönelimsel oryantasyonun ilk ve en temel biçimi olarak yaşam dünyası, Olgusal ve antropolojik bir gerçeklendirir. Bu şu anlama gelmek <gülüyor> ki. Kim özlediği ve yönelimselliği anlamak istiyorsa onları insan kültürü olarak kökensel açığa çıkmalarıyla hem de öncelikle en temel insan kültürü olarak yani yaşam dünyası olarak kavramak zorundadır. Bunun için her gün içinde bulunduğumuz bizi kuşatan dünyanın genel yapısının araştırılması gerekmektedir. Böylece fenomenolojinin ödevi Tüm yapısal bağlantıları içinde yaşam dünyasını oluşturan varlıkların genel özöriji olarak bir yaşam dünyası ontolojisi geliştirmek olmak. Bir bakın deri bir yaşam dünyası ontolojisi geliştirmek. Acaba bu hidriyip kendine mi geldi Harman? <gülüyor> ama fark çok büyük. Fark çok Ontolojik büyük. antropoloji değil benim deyimimle <gülüyor> antropolojik ontoloji. Olsa olsa olacak ve Hüseyin antolojistir. Heyecanla evet. söyledim mi? Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> yani bitiriyorum zaten en son bir şey. Ama burası çok önemli bir daha ok. Yine kriz. 144 okul kitabı sayfalardan alınan şey ama kitabın ancak bir bölümü için... Bir bölümde basıldı. Yani bir bölümde basıldı. Onu yollayacağım sizlere. Ee, bırakıp eksik bırakmışım. Tamam. Aklım şimdi yollayacağım. Şöyle diyor yani ondan iki paragraf alıp bit bitir, bırakıp bitiriyorum. E, fenomenjinin ödevi tüm yapısal bağlantılar içinde yaşam dünyasını oluşturan varlıkların genel öz olarak bir yaşam dünyası ontolojisi geliştiriyor. <gülüyor> Gerçek tüm olan ve olması mümkün olan eylemlerin evreni olarak yaşam dünyası sürekli değişim içindedir. Ve kendi içinde yer alan özneler tarafından sürekli değişim içinde olan bir alan olarak avlanıyor. Ama yine de yaşam dünyası tüm görevliklerin kendisine bağlı olduğu kendisi görevi olmayan bir genel yapı taşımaktadır. Yaşam dünyası her zaman uzan ve zaman ısındığı dünya nedensel bağlantılar içindeki maddi şeyler dünyasıdır. Yani sanki burada yani bu Serli'nin yani yine bu temel şey arayışından vazgeçmeyerek aslında köken, sağlam zemin arayışından vazgeçmeyerek bu de sağlam zemin olarak fenomenolojisini bu yaşam dünyasına, kültür dünyasına oturduğunu görüyoruz ama buradaki kültürü de şey olarak anlamamak lazım. Yani belli bir kültüre, Avrupa kültürüne değil yani burada oturttuğu şey. Yani praksis, yaşam bütün, bizim e, yaşamımızı belirleyen her türlü e, doğal ve yapılmış olan, insan tarafından yapılmış olan her şey yani kültürü aslında o şekilde tanımlama, böyle bir tanımı var. Yani kültür, doğa karşısında insan ürünü olan her şey olarak tanımlıyorlar. Bana göre en iyi insan kültür tanımlarından birisi bu. Nermu Uygur bunu çok iyi yapanlardan biridir. Yani hani bizim yaptığımız her şey bir kültür. Yani insan tarafından var olan her şey cinayet de bir kültür, sanat yapıtları da bir kültür. Yani biz onu var ediyoruz, değerler de bir kültür, e, mimari de bir kültür. Evet, burada e, duymayacağınız şeyler, tartışılacak sorularla tekrar konuşacağız. Teşekkür ederim. Gerçekten.